فلما قضموا سال أجل وساربي أهني آل سمين جانب الطور نارا قال لأهني كذو إني آل السنا را لعلي أتيكم منا بخبر أو جذوة من النار أو Nihayet Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle yola çıktığında Tur dağı tarafında bir ateş fark etti. Ailesine siz burada durun. Doğrusu ben bir ateş fark ettim. Belki oradan size bir haber yahut ısrasınız diye ateşten bir parça getiririm dedi. ne? <gülüyor> ey meni ey Musa inni inni Rabbul sonunda oraya gelince o mübarek yerdeki vadinin sağ kıyısındaki ağaç cihetinden kendisine şöyle seslenildi ey Musa Şüphesiz ki ben gerçekten alemlerin Rabbi olan Allah'ım. <gülüyor> ''İnneke mine'l Ve asanı yere bıraktı. Musa asasını bıraktı. Birden onu sanki o yılanmış gibi hareket eder görünce geri dönen bir kimse olarak ve arkasına bakmadan kaçtı. Bunun üzerine denildi ki ''Ey Musa, beri gel ve korkma.'' Çünkü sen emniyet içinde olanlardansın. elini yanına koynuna sok bir rahatsızlık belirtisi olmaksızın kusursuz, bembeyaz parlayan ve nur saçan bir el olarak çıksın. Korkudan açılan kanadını ellerini de kendine çek. İşte bu ikisi asan ve elin, firavun ve ileri gelenlerine karşı Rabbinden sana verilmiş iki mucizedir. Çünkü onlar... Bir fasıklar topluluğu oldular. <gülüyor> Musa dedi ki, Rabbim doğrusu ben onlardan bir adam öldürmüştüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkarım. minni <gülüyor> Kardeşim Harun ise o benden lisan cihetiyle daha düzgündür. Onu da beni tasdik eden bir yardımcı olarak benimle beraber gönder. Çünkü ben onların beni yalanlamalarından korkarım. Allah buyurdu, seni kardeşinle destekleyeceğiz... Ve size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz mucize yardımlarımız sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz. <Gülüyor> ayet Musa apaçık mucizelerimizle onlara gelince bu uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. Hem önceki atalarımızdan bunu işitmedik dediler. <gülüyor> Musa şöyle dedi: Rabbim, kendi katından kimin hidayet getirdiğini ve dünyanın güzel akibetinin cennetin kimin olacağını en iyi bilendir. Şu şüphesiz ki zalimler kurtuluşa ermezler. Ve <gülüyor> <gülüyor> Firavun ise Ey ileri gelenler Sizin için benden başka hiçbir ilah bilmiş değilim Ey Haman Haydi benim için çamur üzerine ateş ve tuğla imal et. Bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım. Ama sanıyorum o mutlaka yalan söyleyenlerdendir dedi. ve cunuduhu ardi ve zannu ileyna la yurcaun. Böylece o Firavun ve askerleri o memlekette haksız yere büyüklük tasladı ve gerçekten kendilerinin bize döndürülmeyeceklerini sandılar. <gülüyor> Bunun üzerine onu ve askerlerini yakaladık da onları denize atıverdik. Artık bak o zalimlerin akıbeti nasıl oldu. Hem onları insanları ateşe çağıran öncüler kıldık. Onlar kıyamet günü de yardım olunmayacaklardır. <gülüyor> Ve bu dünyada onların peşine bir lanet taktık. Kıyamet günü ise onlar çirkin kılınmış kimselerdendir. <gülüyor> met Celalim hakkkı için önceki asırlarda azgınlık yapan ilk nesilleri helak ettikten sonra insanlar için hakikatleri gösteren deliller ve bir hidayet ve bir rahmet olmak üzere Musa'ya o kitabı, Tevrat'ı verdik. Onu ki ibret alırlar. <gülüyor> Muhammed, halbuki Musa'ya o emri vahyettiğimiz zaman sen turun batı tarafında değildin. Buna şahit olanlardan da değildin. وَلَاكِنَّا اَيْشَأْنَا قُرُونًا عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ وَمَا كُنْ تَسَاوِيًا فِي اَهْلِ مَذِيَنَةَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ fakat biz ise Musa'dan sonra nice nesiller yarattık da onların üzerine ömürler uzadı, uzun zamanlar geçti. Ve sen onlar hakkındaki bu ayetlerimizi kendilerinden öğrenerek onlara okumak üzere Medyen halkı arasında oturan bir kimse değildin. Fakat biz seni peygamber olarak gönderici, ve sana bu kısaları anlatıcılarız. وَمَا <tuhlar> كُنْتَ نَادَيْنَا رَبِّكَ قَوْمًا مَا لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ Musa'ya seslendiğimiz zamanda Turun yanında değildin. Fakat senden önce kendilerine bir korkutucu gelmemiş olan bir kavmi, Allah'ın azabı ile korkutman için Rabbinden bir rahmet olarak seni onlara gönderdik. Olur ki onlar ibret alırlar. <gülüyor> إن نصيبكم بما قدمت işlediği günahlar yüzünden başlarına bir musibet isabet edip de Rabbimiz bize bir peygamber gönderseydin de senin ayetlerine uyup müminlerden olsaydık diyecek olmasalardı biz seni göndermezdik. <gülüyor> fakat onlara katımızdan hak gelince Musa'ya verilenin benzeri bir mucize ona da verilmeli değil miydi dediler. Onlar daha önce Musa'ya verileni de inkar etmemişler miydi? Tevrat ve Kur'an birbirini destekleyen iki sihirdir deyip şüphesiz biz Hepsini inkar eden kimseleriz demişlerdi. bi min De ki, eğer iddianızda doğru kimseler iseniz, o halde Allah katından, bu ikisinden, Kur'an'dan ve Tevrat'tan daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım fakat sana cevap veremezlerse ''Artık bil ki onlar ancak nefislerinin arzularına uymaktadırlar. Halbuki Allah'tan bir yol gösterici olmaksızın nefsinin arzusuna uyandan daha sapık kimdir? Şüphe yok ki Allah o zalimler topluluğunu hidayete erdirmez.''